3. İnsanları yoracak kadar konuşmayı uzatmamalıdır. Böyle bir şey ilmin bereketini götürür. Bu manada Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Şüphesiz kalplerin şenliği ve kabul edebileceği, yöneleceği, onun kabul edeceği ve sakınacağıdır. Cemaat senin sözünü kabul edeceği zaman konuş. Zuhri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şöyle buyurduğunu anlattı Kalpleri saat saat dinlendiriniz Yani bazen dinleyin bazen sükut edin Devamlı olarak iç ve dış telkinlerle uğraşmayın Zeyd bin Eslem babasının şöyle dediğini anlattı İsrail oğullarında bir kıssacı vardı Uzatır da uzatırdı Dinleyenleri yordu Bu yüzden lanete uğradı Cemaati de lanete uğrattı 4. Nasihat eden kimsenin mütevazi, yumuşak olması icap eder. Kibirli, sert ve katı kalpli olmamalı. Zira tevazu ve yumuşak olmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakındandır. Şu ayeti kerime bu manayı anlatır. Allah'ın rahmeti iledir ki sen onlara karşı yumuşak oldun. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın çevrende olanlar dağılırlardı.